1610 numaralı konu Hazreti Peygamber'in Saad bin Ebvak kasla Zübeyr bin Avvam'a dua etmeleri. Evet, Hazreti Ebubekir şöyle anlatıyor: "Ben Hazreti Peygamber'in Saad bin Ebi Vakkas hakkında 'Rabbim, sen onun okunu hedefine isabet ettir, dualarını kabul et ve kendisini insanlara sevdir.' diye dua ettiklerini işittim. Hazreti Peygamber, 'Allah'ım, sana dua ettiğinde Saad bin Ebvak'ın duasını kabul eyle.' diye dua etmişlerdir. Zübeyir bin Avvam şöyle anlatıyor: Diyor, Hazreti Peygamber bana çocuklarıma ve torunlarıma dua ettiler.